Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zeri 23 Mart Perşembe Saatler 11'i gösteriyor. Açık radyodasınız. Değerli dinleyenler, ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Serhat Çolak. Bu haftanın yeşil bülteniyle radyolarınızda 25 dakika kadar konuk olacağız. Şimdi bir çevre ekoloji gündemine bakacağız yine haliyle. Bir açılışta yaptığımız gibi öne çıkan notları varsa atladıklarımızı bir temize çekelim diye. Az önce Mehveş Şevinden de dinlediniz. Bir GDO meselesi var ki bu hafta akla ziyan. Bir konu gerçekten GDO Türkiye'ye hayvan yemi olarak girdi o zamanlardan beri bas bas bağırdık aslında pek çok bu konunun uzmanı olan ve bu konuyu takip eden gazeteci olarak bizler defalarca yazdık söyledik anlattık GDO bir kere giriyorsa bir ülkeye hayvan yemi olarak veya başka bir şekilde hiç fark etmez o artık sofralara da gelir dedik geldi nitekim Adana'da başladı skandal Adana'da bir ekmek katkı maddesinin şehirdeki fırınların yüzde seksenine sattık diyor bir üretici öyle düşünün. O ekmek katkı maddesinde ne yazık ki Gedeoğlu soya tespit edildi. Ardından bakanlıktan gelen açıklamada geçen yıldan bu yana yapılan denetimlerde yüzün üzerinde Gedeoğlu gıda vakasına da rastlandığı İtirafı geldi diyelim. Ee, böyle bir hadise yaşandı. Bu haftaya aslında damga vuran meselelerin e, başında geliyordu bu. Ve biz de bunu en azından bu biçimde anmış olalım. Önemine bir kez daha dikkat çekmiş olalım. Az önce ekonomi ekolojide Meveşevi'nin ve konuğu Bülent Şık'tan da e, dinlediğiniz detaylarıyla meseleyi... efendim. Evet bu haftanın diğer gündem maddelerine şöyle hızlıca baktığımızda olan bitene dair Hollanda'daki seçimler çevre ekoloji camiasında yankılandı desek yeri. Yeşil solun Hollanda'daki yeşil solun büyük bir başarısıyla Gerçekten sonuçlandı e, Hollanda seçimleri ve e, bu başarı Türkiye'de de yeşil ekolojik e, camiayı diyelim hareketlendirmişe benziyor. Bakalım e, önümüzdeki dönemde neler olacak Türkiye siyaseti böyle bir yeşil siyaset için uygun mudur? Belki bir tartışma maddesi olarak aklımıza bunu yazalım ve e, konuşalım bir ara bundan da. ...en azından söylemiş olalım bunu... ...önemli bir sohbet konusu... ...bu da Türkiye için şu anda... ...zaman zaman e, te, teke tek değer... ...karşı karşıya geldiğimizde... ...insanlarla ya da karşılaştığımızda... ...görüşüyoruz, konuşuyoruz bunları... ...belki bir radyo programında da tartışmak önemli olabilir... E, ...bir kez de... Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım size değerli dinleyenler katılabilirsiniz zira programa sorularınızda görüşlerinizde ee, Facebook'ta e, yeşil bülten adıyla bulacaksınız yeşil bültenin Facebook sayfasını Twitter'da da imc et imc yesil bülten şeklinde karşınıza çıkacak bir hesap kendisi e, buralardan işte zaten biliyorsunuz yolları mention diyorlar o şekilde ulaşabilirsiniz. Evet gündeme gündeme dair konulara bir bakalım bakmaya devam edelim yine 3. havalimanı projesi çokça tartışıldı geçen hafta iş cinayetleriyle işçi ölümleriyle gündeme getirmiştik konuyu bu kezse yine bir chat raporuyla ilgili usulsüzlükler Tartışmalarıyla gündemdeydi yine. E, Ayretropolis denen bir kavram. Projenin e, bir büyüme hedefini ortaya koyan bir kavram. E, o da etrafında yapılaşmanın e, önümüzdeki süreçte e, artacağını, artabileceğini gösteren e, bir kavram. E, Algı yaratıyor ki bugünlerde gerçekten bu da bir önemli konu oraya yapılacak o havalimanı İstanbul'un akciğerleri kuzey ormanlarını nasıl bir etkiye sürükleyecek nasıl bir soruna yol açacak orada onlar da hala tartışmalı konularından hukuki sürecinde devam ettiğini hatırlatalım değerli dinleyenler 3. havalimanı projesiyle ilgili. E, şüphesiz daha pek çok gündem maddesi vardı. Ankara'da bu e, fabrika sökümü ve oradan yayılan asbest tartışması hala gündemdeki yerini koruyor. Mimarlar Odası Ankara e, Şubesi hala meseleyle ilgili. Türk Tabipler Birliği'ne aynı derecede e, ilgililer. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, çevre düzen planını iletmemesine kendilerine bu kez meslek odaları isyandalardı diyelim onu da bir not olarak e, düşmüş olalım efendim Çanakkale Köprüsü'nün de temellerinin atıldığını bir dev proje bir dev köprünün daha e, bu hafta içinde gündemimize girdiğini ve yine geçiş garantisi 45 bin araçlık bir geçiş garantisi olduğunu hatırlatalım değerli dinleyenler şimdi geçelim asıl konumuza. Diyarbakır'a gideceğiz bugün. Diyarbakır'da e, UNESCO Dünya Mirası içine de alından e, Sur ilçesi ve o ilçe sınırlarındaki hem Surlar hem o ilçenin e, kendi özgün mimari ve yapılaşma tarzı hem de devamında bir baktığımızda Hevsel Bahçeleri olarak bilinen, On Gözlü Köprü olarak bilinen o alanın e, geleceği tartışmalı. Malum e, çatışmalar e, orada... Büyük zararlar verdi dönülmez onulmaz zararlar verdi ne yazık ki o dünya mirası olarak adlandırılan hevsele sura. Bu dünya mirası tarafını bir kenara koyalım. Orada yaşayan insanlara geri dönmesi mümkün olmayan bir göç yoluna sürükledi aslında bir taraftan da. Geri dönmeleri için çabalar sürüyor. Geri dönmek isteyenlerin en azından geri dönmeleri için ama orada dev bir proje yürüyor. Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve Sur tarihi bölgesinde büyük projeler yürüyor. Büyük inşa projeleri. O projelerin akıbeti tartışmalı, hukuki boyutuna dair itirazlar var. Bunların Hepsini şimdi e, dinleyeceğiz. E, biraz da e, şey ne, ne diyelim... E... Överek konuğumuzu anons edelim efendim size. O bölgeyle çok uğraşmış, hayatının çok önemli yıllarını o bölge için harcamış, vakfetmiş bir insan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin alan yönetiminin başındaydı aynı zamanda. UNESCO sürecindeki en etkin isimlerden biri oldu. Defalarca konuştuk bu konuları. Bugün bir de tekrar dönüp konuşalım. Nevin Soyukay'a telefon attığımızda merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Rutku Bey. Nevin Hanım öncelikle şöyle başlayayım. Siz e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ondan önce müze müdürlüğü görevinde bölgeyi e, çok yetkin bir şekilde bilen bir insan oldunuz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki göreviniz de UNESCO sürecinde e, çok etkin bir pozisyon oldu ve e, bugüne geldiğimizde e, öncelikle görevinize devam ediyor musunuz diye soralım Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde <gülüyor> efendim. Hayır, alan başkanlığım devam etmiyor. UNESCO sürecini yürüten ekiple beraber orada alan başkanlığı görevini yürütüyordum. Devam etmiyor. Bu Ağustos ayında sanıyorum bir torba yasa çıktı. Ağustos veya Eylül evet. O torba yasada alan başkanlıklarının atama görevi Kültür Bakanlığı'na devredildi. Oysa kentsel sitlerde. E, büyükşehir belediyelerindeydi atama yetkisi, belediyelerdeydi atama yetkisi. Bu değiştirildi, Kültür Bakanlığı'na devredildi ve Kültür Bakanlığı e, da artık e, farklı isimleri, daha çok da kendi personelini atadı. Gerçi diğer alanlarda aynı isimler devam ederken Diyarbakır'da isim değişti tabii. Ben görevim sonlanmış oldu, e, Kültür Bakanlığı e, başka birini atadı. Peki, ee, evet. ne diyelim öyle olmuş peki sizin için <gülüyor> e, evet atadı sizin için yani, hem de hem de şey yani bütün o UNESCO sürecini yürüttük tam dört evet. yıl çalıştık çok ummalı bir çalışmaydı ve bütün o süreci hakim olarak devam etmiştik ekibin değişmesi aslında bilmiyorum köprüyü geçerken at değişmeye benzedi yani e yine de bilgilerinize başvuruyorlardır diye düşünüyorum o süreçteki. E, hayır efendim anda. hayır yani şu anda yürüyen çalışmalar e, tamamen e, katılmadığımız çalışmalar doğru bulmadığımız çalışmalar dolayısıyla doğru bulmadığımız karşı durduğumuz e, kentin tarihi dokusunu e, doğal dokusunu e, zedeleyen yok eden geri dönülmesi imkansız hale getirirler getiren projelerde de e, karşı fikrimiz olur sadece. Bu karşı fikri beyan etme şansınız oldu mu? Onu da soralım. E defalarca, defalarca. Tamam. Tamam. Raporlarla, yazılarla, sözlü, defalarca. Yanlış yapıldığını defalarca bildirdik tabii. Peki, şimdi bu yanlışları birazcık bize anlatmanızı isteyeceğim ama bir kısacık izin verin bana çünkü şunu anlatmam gerek dinleyenlerimize. Şimdi evet. öyle bir iş yürüyor ki orada. Geçen hı hı. hafta ağaç kesimleriyle bir anda yine gündeme geldi, hı hı. Hevsel Bahçeleri. Hı hı. Ama yani... Türkiye'nin adeta bu e, her şeye farklı bakan bu kutuplaşmış yapısının bir temsili gibi şu anda orada olanlar. Bir tane iki farklı haber... İki farklı şey anlatıyor bize her zaman yani bir haberde deniyor ki devlet suru yeniden inşa ediyor sur ilçesinde evet. geçen yılki işte yaşanan bu korkunç terör olayları sonucu teröristlerin yaptığı yıkım e, diyor e, sonunda devletimiz tarafından düzeltiliyor müthiş projeler yapıldı sur ihya edilecek hevsel bahçeleri ihya edilecek diyor. Bir haber türü şimdi hani hiçbir yayın kurumunda anmayalım burada ama bir diğer haber türü de orası berbat edildi. Devlet orayı yıktı ve sonunda hani karşımızda çıkan durumda o yıkımı orada sürdürüyorlar ve insanlar yerlerinden edildi ve benzeri diye devam ediyor. Şimdi bu ikinci haber türünün uluslararası pek çok raporla uyuşan tarafı olduğunu Belirtmeliyim öncelikle bunu da söyleyeyim. Hı -hı. Uluslararası raporlarda surda e, çatışmalar bittikten sonra da yıkımın sürdüğünü, e, surda insanların zorla yerinden edildiğini, sura insanların geri dönme hakkının elinden alındığını söylüyor pek çok uluslararası rapor Birleşmiş Milletler düzeyinde. Hı -hı. Şimdi bunu da bir kenara yazalım. E, ve Hı -hı. sizden dinleyelim efendim şu an ne oluyor orada? Yani orada süren inşa faaliyeti nedir? Hı -hı. Yani ben e, siyasetçi değilim e, ya da haberci değilim. Hı -hı. Ben teknik bir insanım. Koruma konusunda e, çalışmış yıllarını vermiş bir insan olarak tabii ki bilgi ve birikimle dayalı biri e, dayanarak konuşacağım ve de bir Diyarbakırlı olarak Sur'da doğmuş biri olarak Sur'u iyi bilen e, biri olarak sokak sokak ev ev evizdeki bezemeye kapıya kadar her evin ayrı ayrı e, belgelemiş, e, envanterlemiş, tanımlı etmiş biri olarak konuşacağım. Şimdi doğru, 2015 e, Temmuz'unda biliyorsunuz dünya mirası ilan edildi. Diyarbakır Kalesi, Hevsel Bahçeleri, kültürel Peyzajı e, ve ne yazık ki Eylül 2015'te de çatışmalar başladı. Ve bu çatışmalarda tabii ki tahribat oldu. Ama e, bana göre e, bu tahribatı ikiye ayırmak lazım. Bir çatışma sürecinde oluşan tahribat, bir de çatışmaların, resmen e, bittiği operasyonun resmen bittiğinin ilan edildiği 10 Mart sonraki 10 Mart 2016 sonrasındaki tahribatları e, olarak iki ayırmak lazım açıkçası çünkü çatışma sürecinde evet patlayıcılar kullanıldı ağır tanklar toplar ağır silahlar kullanıldı dolayısıyla e, ciddi hasar gördü ama 10 Mart hatta Şubat'ın sonunda, Şubat 2016'nın sonlarına doğru başlayan 10 Mart'tan sonra artık resmen açık açık devam eden yıkım çalışmaları başladı. Yani e, ağır e, iş makinalarıyla alana girip o daracık sokakları olan sıra girip yıkılıp ondan sonra yerinde iz dahi bırakılmadan harfiyatın dışarı atıldığı, dümdüz araziye çevrildiği 2016 Mart'ından beri Bugün hala devam eden bir yıkım söz konusu sur içinde ve sur içinde ciddi anlamda dümdüz bir araziye dönüştü Suriçi'nin bir bölümü. Biliyorsunuz altı mahallede ee, abluka başlamıştı, sonrasında dört buçuk mahalleye düşürdüler ve tam bir yıl dört aydır Dört buçuk mahallede e, avluka devam ediyor. İnsansız bir alan orası. Çünkü zorla göçe de tabi tutuldu. E, i̇nsansız bir alan. Yaşamın olmadığı bir alan. Ve yıkılıp dümdüz bir araziye dönüştürülüyor. Şimdi e, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da çok ciddi yıkımlar yaşandı. Bosna'da, iç çatışmalarda çok ciddi yıkımlar oldu. İşte e, Lübnan'da Hakeza yani bu çatışmanın, savaşın yaşandığı birçok alan var. Ama yıkılan yapılar, yıkılan kentler, tarihi kentlerden söz ediyorum, tarihi kentlere dayanarak söylüyorum. Bütün o yıkılan alanlarda yerinde temelleri kaldığı için, yapının izleri korunmuş olduğu için, çünkü sıfırlanmıyor, sıfırlanmadı o yapılar, yeniden o yapılar... Sokaklar, kentler ayağa kaldırma olanağı bulundu. Evet. Ama Diyarbakır'da çok başka bir şey yapılıyor. Ee, sıfırlanıyor. Temel izi dahi bırakılmıyor. Bakın e, yüzü aşkın kesçilliği yapı e, şu anda Diyarbakır'da yok. Bunların içinde anıtsal yapılar da var. Mesela e, hasırlı cami yok sıfır. Yok e dediğiniz işte, yani yıkılmış öyle mi? Hayır kesçilerle izi dahi yok. Temel izi dahi yok. Peki. Hiçbir şey yok dümdüz arazi şu anda o mahalleler ve yıkım hala devam ediyor bir yıl bir, dört aydır yıkım devam ediyor asıl tahribatı bu yarattı Diyarbakır'da yani Diyarbakır kent planı Roma'dan beri süre gelen bir plana sahip hala Roma kent plan izleri Diyarbakır'da çok net bir şekilde izlenebiliyordu. Biri birini kesen bir, bir, plan şey sokak planları vardı. sokak sınırları, ada parsel sınırları, geleneksel o sınırlar, tarihi kent planındaki sınırlar hala devam ediyordu. Ama şimdi yok. Şimdi ne diyelim? Şeylerle... Söylediğinizin Efendim... önemini bir anlatabilmek adına izleyenlerimize bir dinleyenlerimize bir araya gireyim. Yani şu şu önemli. Ee, şöyle bir açıklama geldi bir dönem. Siz de takip ettiniz hatta buna koruma da karşı çıktınız. Imar planı mı? E, koruma evet. amaçlı imar planından öte orada e, artık e, kullanılamaz hale gelmiş olan binaların yıkımına sürdürdük biz operasyonlar bittikten sonra gibi açıklamalar geldi Hı. değil mi ama oysa sizin söylediğiniz şu yani çatışmalar sona erdikten operasyonlar bittikten sonra orada e, kalan mevcut haldeki yapıların biz bir te tespitini yapmalıydık tescilini yapmalıydık oraya girip... ona geleceğim evet elbette ona geleceğim yani çatışma sonrasında alanda e, operasyonlar tamamlandıktan sonra ee, uzman ekipler teknik donanımlarıyla girip tespit yapması gerekirdi. Yersel ve göksel tarayıcılarla alanın e, ciddi bir rölevesi alınarak hangi yapının daha çok hasar gördüğü, hangi yapının hani e, hasarının giderilebilecek noktada olup olmadığı ya da e, yıkılması gerektiği, artık kaldırılamaz aya, dolayısıyla yıkılması gerektiği ama Hangi yapıların yeniden onarılarak ayağa kaldırılabileceği tespit edilmesi gerekirdi? Yani kentin gördüğü zararın çok net bir şekilde tespiti gerekirdi. Bu tespit çalışmalarının da katılımcılık ilkesiyle yapılması gerekirdi. Bakın ben alan başkanıydım. Ee, te, şeyde 2016 Eylül'üne kadar alan başkanı olarak görev yaptım. Bütün o süreçte, bütün o süreçte çatışma sonrası, çatışmadan Operasyonların tamamlanmadan hemen önce Kültür Bakanlığı personelleri girmeye başladılar ve biz talepte bulunduk yazılı sözlü talepte bulunduk direkt gidip validen bizzat talepte bulunduk girip oradaki tespiti e, bizim de katılmamız lazım tespite. Ve alanda e, olması gerektiği gibi bir tespit yapılması gerekir diye. Kültür Bakanlığı elemanları girdi ama gözleme dayalı bir tespit yaptılar. Şimdi bir yapıya bakarak özellikle tarihi bir yapıya bakarak Aa, bu çok hasar görmüş, ayağa kaldırılamaz, ha bu, bu e, durabilir gibi bir şey yapamazsınız, söyleyemezsiniz. Ayrıca yasalara göre bir yapının yıkılması için belediyeden de izin alınması gerekirdi hiçbir şey yapılmadı. Biliyorsunuz 2012'de Diyarbakır Suriçi riskli alan ilan edildi. Ama UNESCO sürecinde bu başlanma alınamadı bu şeye. Yani riskli alan olunca kentsel dönüşüm kararı alındı. Ama kentsel dönüşüme UNESCO süreci nedeniyle başlayamadılar ve Diyarbakırlıların tepkileri nedeniyle başlayamadılar. Çünkü tarihi alanda kentsel dönüşüm olmazdı, olamazdı. Ama çatışmalar sonrası bu bahane edilerek direkt kentsel dönüşüm uygulandı. Üstelik en acımasız şekilde, üstelik demografik yapıyı bozacak şekilde kararlar desteğiyle, üstelik oradaki özgün dokuyu, otantik yapıyı bozacak şekilde yok edildi. Ve bu program başlatıldı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, ha, evet. Koruma amaçlı imar planına bütün o süreçte, bütün karşı çıkmalarımıza cevaben Koruma amaçı imar planına uyulacak deniyordu. Ama biz e, uydu fotoğraflarıyla alana giren çıkanlardan öğrendiklerimiz, basında çıkan fotoğraflardan e, yolların, caddelerin e, açıldığını gördük. E, bütün o e, ana arterlerin e, ve oluşturulduğunu gördük. İşte e, okulların karakola dönüştürüldüğünü, karakolların birbirine bağlayan yolların ve ana e, arterlere bağlayan, yolların ana arterlerin ciddi anlamda genişletildiği, işte büyük araçların girebilecek şekilde genişlikte genişletildiğini ne tanık olduk. Hatta bu genişletme sürecinde Katolik Ermeni Katolik Kilisesinin avlusunun ortasından yol geçirildiğini gördük. Dolayısıyla uydu fotoğraflarıyla takip ediyorduk o süreci. Ondan sonra geçtiğimiz Aralık ayında, 2016'nın Aralık ayında da bu eylemi meşruiyet bak üzere koruma amaçlı imar planı revize ettiler. Yani var olan 2012'de yapılmış olan katılımcılıkla kentin tüm taraflarının, tüm aktörlerinin dahil olduğu bir süreç sonrası oluşturulan koruma amaçlı imar planı Aralık 2016'da yeniden revize edildi. Ve bu revizede bütün o açtıkları yollar işlendi işlevler değiştirildi demin de söyledim sur içindeki o dört mahalledeki okulların hepsi karakola dönüştürüldü dolayısıyla onun yanı sıra işte ihtiyaca göre bu yeni yapılan tüm yanlışlara göre plan yeniden revize edildi ve meşrulaştırılmış oldu yapılan bütün o yok etmeler yolların genişletilmesi alana ters olan alanın özgün otantik dokusunu bozan tüm uygulamalar meşhuriyet kazandırıldı bu imar planıyla. Üstelik de koruma başlığı yeni yapılan, revize edilen koruma başlığı imar planından Diyarbakır'ın, Diyarbakırlıların, STK'ların, meslek odalarının ve hatta belediyelerin dahi katılımı katkısı olmadan yapıldı. Görüşü dahi alınmadan yapıldı. Ve ne yazık ki bütün miyim? bu süreçler, bütün bu anlattığınız hazin süreçler herkesin evet. gözü önünde ama kimsenin dönüp Aynen. bakamadığı, üzerine tek laf evet. edemediği bir süreçte kesinlikle, yapıldı. Kesinlikle, kesinlikle yani. Bir buçuk yıldır, belki daha fazla oluyor evet işte ara, ara Eylül'den beri biz şehrimizin dört mahallesine giremiyoruz. Giremiyoruz. Nasıldır, ne oluyor, ne yapılıyor bilmiyoruz. Ne yapılacak onu da bilmiyoruz. Arada bir işte basın aracılığıyla şu yapılacak, bu yapılacak deniyor ama imitasyon bir şehir yapılacak. Çünkü dündüz araziye dönüştürdüğünüz bir kenti, tarihi bir kenti binlerce yıldır yaşamın kesintiye uğramaya bir kenti yeniden inşa edeceğiz diyorsunuz. Yeniden inşa ederken nasıl bir tarihi kent olacak orası? Otantikliği olacak mı? Künlüğü olacak mı? Ki evrensel koruma değerlerinin iki ana e, ögesidir bu. Otantiklik ve bütünlük. Bütünlüklü koruma. Ama Öyle bir hale getirildi ki kentin bütünlük planı, kentteki bütünlüklük doku, tarihi doku tamamen yok edildi. Şimdi yerine işte e, imar plandaki gibi zemin arzı iki kat, ondan sonra taş kaplama, e, yapılar inşa ederek e, ne olacak? Tarihi kent mi yaptık diyeceğiz. Öyle denilecek, Malesef, anlaşılan olacak. İmitasyon ortaya... taklit bir şehir yapılacak. İmitasyon e, ne, ne taklit bir, bir şehir ve yeniledikleri plana uygun. Yapacaklar ve biz plana uygun Kenti inşa ettik diyecekler Böyle bir şey yok yani kabul edilebilir. Ne bilimsel bir dayanağı var, ne teknik bir dayanağı var. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün olabilir mi? Özür dilerim. Evet, oldukça haklısınız. Ben süremiz sona ermeden bir konuya evet. daha değinmenizi isteyeceğim. Onu söyleyeceğim. Şimdi zaten e, geçtiğimiz günlerde hani bütün bu bahsettiklerinizin yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan bir raporda e, evet. Sur'da da, Cizre'de de, Nusaybin'de evet. de aynı durum söz konusu ama insanların geri dönme hakkının da elinden alındığı yönetimde Önünde tespitler e var oraya nasıl döneceği insanların bir tartışma konusu bu bir akılda dursun bir de geçtiğimiz günlerde e, UNESCO'ya da çağrı yaptı mimarlar odası evet. e, ve yani UNESCO'ya dedi ki ne bekliyorsunuz ya burayı siz listeye aldınız burası sizin dünya mirası listenizde burada olup biteni gelip bakmadınız bile e, ne bekliyorsunuz gibi bir çağrıydı bu bu hı hı. iki konuyla birlikte e, çok evet. vaktimizde kalmadı bunları da bir tamam. değinmenizi tamam. isteyelim. Tamam şimdi şöyle bir şey tabii ki Birleşmiş Milletler bunu söylerken bunun bir dayanağı var. Çünkü biliyorsunuz 21 Mart 2016'da bir karar aldılar kamulaştırma kararı. Surun tamamına tamamını kamulaştırma kararı aldılar. Dolayısıyla da öncelikle bu yıkılan mahallelerden başlamak üzere kamulaştırma yapmaya başladılar. Bu kamulaştırma ne demektir? Orada yaşayanların orada binlerce yıldır devam eden süre gelen kültürün bugünkü taşıyıcısı olan insanların elindeki mülkiyet haklarını ellerinden alıp insanları surun dışında artık sura geri dönmemek üzere. Çünkü mülkiyetiniz yoksa nasıl gideceksiniz mülkünüz yoksa oraya yeniden nasıl oturacaksınız oturamazsınız. Oradaki evlerini satın alarak yeniden inşa edecekler ve ondan sonra alım gücü yüksek insanlara oraları orada yaptıkları işte o imitasyon evleri satacaklar. Başka yolu yok. Ve Başka bir şey ne denir? Yimsel düşüneceğiniz bir belirti yok. Çünkü kamulaştırma kararıyla orada yaşayanları surun dışına sonsuza belki atmış oluyorsunuz. Ve Demografik yapıyı da bozmuş oluyorsunuz. Ayrıca da kültürün devamlılığını kesintiye uğratmış oluyorsunuz. Ve bu kararla, bu karar uygulanmakta şu anda ee, evler satın alınmıyor tek tek. İnsanların yapacağı çünkü e, kamulaştırma kararı da o kentsel dönüşüm ve riskli alan kararına dayalı olarak yapıldı. İnsanlara başka bir yol tanınmıyor. Ya boşlanarak işte tokenin yapacağı evlere taşının diyorlar, ya da evinizin bedelini verelim, e, artık gerisini siz halledin diyorlar. E, böyle bir durum var. Diğer UNESCO konusuna gelince şimdi e, Mimarlar Odası çağrı yaptı doğrudur ama bir şeyi unutuyoruz. UNESCO e, bir kültürel değeri dünya mirası olarak belirlerken e, yerel onu o dünya mirası olarak sunan taraf devletten e, garanti ister. E, burayı koruyacak mısın diye garanti ister ve devlet de evet ben burayı koruyacağım o nedenle e, dünya mirası olarak sunuyorum UNESCO'ya der. Ve bunu da e, alan yönetim planlarıyla dosyada hazırladığı dosyada korumaya dönük e, e, tasarladığı pro, plan ve projeleri anlatarak sözler verir. Ve bu sözlerine o süreçte dahi başlar. Korumaya dönük çalışmalar yapmak üzere. Bunu inandırdığı için de e, UNESCO dünya mirasını kabul eder. Çünkü korumaya dönük yerel devlet gerekli şeyi yoksa eğer ne denir kapasitesi yoksa niyeti yoksa yapmaz ve dolayısıyla biz UNESCO'ya sunarken katılımcılık ilkesine dayalı bütün yerel sivil e, kamu birlikteliğiyle bu kentin korunacağını belirledik nasıl korunacağını nasıl bir planla korunacağını e, belirledik bunu bir stratejik plan alan, alan yönetim planıyla yerelde kamunun ve merkezin katılımıyla hazırladık UNESCO'ya Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu planı UNESCO'ya sundu ve UNESCO da kabul etti. Yani devlet garantisi var mı korumasını için? Tabii ki, tabii ki. Devlet ben Hı. burayı korumak taahhüdünde bulunuyorum ki dedi ve bu sözü verdi. Şimdi nasıl bir şey bekliyoruz biz UNESCO'da? Çünkü Birleşmiş Milletler'in bir alt kuruluşu. Birleşmiş Milletler'i kim kurdu? Devletler kurdu. Dolayısıyla geçen yıl İstanbul'daki UNESCO toplantısında Sur'la ilgili alınan kararda reaktif misyon gönderme kararı vardı. Evet. Reaktif misyonu ama UNESCO o karar geçti fakat reaktif misyonun Sur'da inceleme yapmak üzere gelmesi için yine taraf devletinin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okey vermesi gerekiyor. Onu da vermedi. E, elbette. Evet. Dolayısıyla böyle bir çelişki yaşıyoruz. Onun için e, hani UNESCO'ya ben bir gideyim bakayım ondan sonra böyle bir meydu e, şey yapayım diye bir şey yok. Evet. Önce biz koruyacaktık, koruyamadık. Tam tersi yıktık. Teşekkür ediyoruz Nevin Soykaya. Gayet ben güzel, gayet temiz, tertemiz anlattınız bize olanı biteni. Teşekkürler, sağ, teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenler süremizi de aşıyoruz. Nevin Soyukaya'yı dinledik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi UNESCO sürecinde alan yönetimi başkanıydı Nevin Hanım. E, sonrasında değişen yasalar, kanun hükmünde kararnameler sürecini onu da dinledik. Nevin Hanım artık o görevde değil ama e, o alana dair bilgisi en üst düzey olan insanlardan biri. Olanı biteni bir de ondan dinleyelim dedik. Yine tekrar gündemdeyken Hevsel Bahçeleri ve Sur. Sonuna geldik bültenin haftaya Görüşemeyeceğimizi belirtelim. Dinleyici Destek Haftası başlıyor. Açık Radyo'nun destek konusu Açık Radyo'ya diyelim. Bir ara görüşürüz.